1625 numaralı konu Hazreti Ebu Bekir, Muaviye ve Ebu Musa'nın Hazreti Peygamber'in namazdan sonra yaptığı iki dua hakkındaki rivayetleri. Evet, Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi: Hazreti Peygamber her namazın akabinde "Ey Allahım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınıyorum" derdi.